Yoksa onu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Deki eğer doğru söyleyenler iseniz, Haydi, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sure getirin.